i̇bn Mesud radıyallahu an istirca yaptı. Yani üzüntüsünden dolayı inna lillahi ve inna ilahi raciun dedi. Sonra ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Mina'dan namazı iki rekat kıldım. Ebu Bekri Sıddık radıyallahu anh Mina'dan namazı iki rekat kıldım. Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh ile de Mina'dan namazı iki rekat kıldım.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 Ebu Bekir Sıddik radiyallahu anh ile birlikte bulundum. Allahu Teala ruhunu kabz edinceye kadar iki rekatten fazla kılmadı. Ömer radiyallahu anh ile beraber bulundum. O da vefatına kadar iki rekattan fazla kılmadı. Sonra Osman radiyallahu anh ile beraber bulundum. O da vefat edinceye kadar iki rekattan fazla kılmadı.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 Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhum ile diğer bazı ulemaya göre seferde vakit sünnetlerini kılmak mekruhtur. Asab-ı Kiram'dan bazıları ise yolculukta sünnet namazların kılınacağı görüşüne gitmişlerdir. İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam Ahmed, İmam Şafii radıyallahu anhum ve ekseri ulemanın mezhepleri de budur. Hanefi fıkıhlarından el Mepsut, El-Hidaye